Baylar ve bayanların tokalaşırken birbirlerinin yanaklarını öpmeleri caiz midir? Veya namahrem kişilerde arkadaşım veya akrabam denilerek bu durum yapılıyor. Evet. Bu doğru mudur demişler hocam. Şimdi tabi buradan maksat eğer erkeğin erkekle bir araya geldiği zaman yanaklarının öpmesi, sarılmasıysa hüküm farklıdır. Veya bir erkeğin bir bayanla yani kendisinin mahremi olmayan, hmm. aralarında evliliğin helal olduğu bir bayanla, yabancı diyebileceğimiz bir bayanla tokalaşması... Ve yanaklarından öpmesini hükmü ayrıdır. Bir erkeğin bir erkekle veya bir hanımefendinin başka bir hanımefendiyle karşılaştığı zaman yanaklarından öpmesi, sarılması bizim Ebu Hanife Hazretleri bunu doğru bulmamış. Doğru bulmamış ama onun dışındaki fakihler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım uygulamalarından yola çıkarak ki bunlardan bir tanesi Hayber'den. Hayber'in fethi sırasında Efendimizin amcası oğlu Cafer Hazreti Ali'nin abisi Habeşistan'dan geliyor. Hicret hı hı. etmişti daha önce oraya. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hayber'i fethetmiş. Caferi de görünce karşısında diyor ki: "Ve la edri bi ayyi'l usar. Hangi habere sevineceğimi bilmiyorum ya Rabbi. Ebi fethi Haybere, Hayber'in fethedilişine mi sevineyim? Ev bi kudumi Cafer'a veya Cafer'in gelişine mi sevineyim?" diyerek kalkıyor, Caferi kucaklıyor, alnından öpüyor. Nitekim uzak yerlerden geldiği zaman sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelirdi. Hazreti Peygamberimizin, Peygamber'in elinden öperdi, kimisi ayaklarından öperdi. Ve yine Ebu Hureyre Hazretleri rivayet edildiğine göre Hazreti Hasan'ı Efendimiz'in torunu, Efendimiz'in kokusu geldiği için onu öperdi. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak erkeğin erkekle, Bayanın bayanla özellikle uzaktan geldiği zaman, birbirlerini uzun süre görmedikleri zaman tokalaşıp misafaha yapmalarında zaten problem yok, sünnet. Bunun yanında kucaklaşmaları, birbirlerin yanaklarından öpmelerinde genel fukhanın kanaatine dikkat alarak bir beyis olmadığını söyleyebiliriz. Tabi bir bayan kendisine yabancı bir erkekle yanaklarından öpmesi bir tarafa tokalaşması, müsafaha yapması doğru değil fakihler, alimlerimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu husustaki uygulamalarını anlatırken Hazreti Ayşe annemizden rivayet ederler. Derler ki Allah Resulü'nün eli kendisine yabancı bir hanıma. Yabancı bir hanımın da Allah Resulü'nün eli değmemişti. Dolayısıyla bir Müslüman, hassas bir Müslüman musafaha yapmamalı başka bir kendisine yabancı bir kadınla. Şu olabilir özellikle köylerden, Hepimizin ailesinde var. Aile büyükleri oluyor veya aile büyüklerinin dostları oluyor. E diyelim komşu, teyze, yaşlı bir insan veya bir amca, yaşlı bir dede. Yani insan e, bu gibi insanların, yaşı ilerlemiş insanların e, elini öpmelerinde bir sakınca yok. Musafaha etmelerinde bir sakınca olmaz. Bu erkek için de geçerli, yaşlı bir hanımefendi kanıdığıdır. Evet. Zaten o da ondan onu bekliyordur. örf adet de bunu gerektiriyordur. Ve yine bir hanımefendi diyelim ki yaşlı bir dedenin normalde mahremi olmasa bile elini öpmesinde bir sakınca görmemişler. Musafaha etmesinde fakihlerimiz bir sakınca görmemişler.